Ra'd Suresi Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Laf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 Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an, haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar. Allahüllezî rafa'a s-semâvâti bi-gayr-i amedin taravnâhâ, thum-mestavâ ala'l-arşi ve sekhar-şemse vel-kamar, kullun li ecelin musemmâhâ.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 Belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri o yönetir. Ayetleri size açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza iman edersiniz. O, <gülüyor> olsun ki, o, olsun ki, olsun ki, olsun ki, olsun ki, olsun ki, olsun ki, olsun ki,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 İnsanların zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki o cezalandırdığında da cezası çetindir. وَيَقُولُ كَفَرُوا لَوْلَا عَلَيْهِ آيَةٌ رَبِّهِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ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 Geceleyin gizlenenle gündüzün meydanda gezen onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır. Lehum mu'akibatun min beyniyhi ve min halfihi yahfarunuhu min emrillah. İnallah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru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 Hüvellezî <gülüyor> ve Size şimşeyi göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. Ve vel min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 117. قل من رب السماوات والأرض قل الله 118. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 119. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِطَغَاوَةٍ أَهْلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ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 <gülüyor> verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır. والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم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 والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وألفقوا مما رزقناهم سرّه وعلانية وألفقوا مما رزقناهم سرّه وعلانية ويدعون بالحسن السيئة أولئك لهم عقب الدار.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 وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar,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 Geçici, değersiz bir meta'dan başka bir şey değildir. Ve Yücel, Lakin falan, onun üzerine bir <gülüyor> ayet Rabbine. "Kul, İnan Allahı, Yıllımayı, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel,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 Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak. Kedâlike <Sessizlik> arselnâke fî ummetin kad khalet min kablihâ umemun litetlûve aleyhim litetlûve aleyhimullezî evhaynâ ileyke ve hum yakfurûne bir rahmân.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 deki O benim Rabbimdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandım. Tövbem ve dönüşüm yalnız onadır. <gülüyor> بل لله الأمر جميعا 112. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة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 Sonra da onları azabımla kıs kıvrak yakaladım. Cezam nasılmış gördüler. E fe men qa'imun ala kulli nefsin bima kasebet ve cealulu lillahi shuraka kul semmuhum em tunebbi'unehu bima la ya'lamu fil bi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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ لِكُلِّ Senden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar,